Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o aybaşı halleri rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Ben adetliyken bir şey içer sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzatırdım da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak içerdi Yine ben adetliyken etten bir parça ısırıp kalanını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram ederdim de ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak ısırırdı. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni, bana fayda verecek ilimle nasiplendir.